Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler, Ali İmran suresinin 146. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Bu bölümde, yani geçen bölümde de, bu bölümde de Uhud harbi anlatılıyor ama asıl anlatılan Allah Celle Celaluhu'nun ashabıyla beraber dinimi kökünden kurutmak üzere gelenlere Uhud meydanında vermiş olduğu savaşın ince uyarılarını Allah Celle Celaluhu bize duyuruyor. Kıyamete kadar gelecek insanlara ibret olmasını istiyor. Uhud'da sevgili Peygamberimizin taktiğine uymayanların harbin kaybedilmesine sebep olduğunu haber verirken günümüz insanına da Müslümanlarına da bir hareketin içerisine girilmişse emirin veya komutanın İslam'a aykırı olmayan emirlerine o esnada uyulmasını verilen emrin hakkıyla yerine getirilmesini bize öğretir. Peygamber komuta ettiği halde harbin kaybedildiğini haber verirken, önemli olanın Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu hem tabiat kurallarına hem de şeriat kurallarına uyulması olduğu bize hatırlatılmış oluyor. Bir örnek veriyor mesela geçmişten. Ve keeyyim min nebiyyin Daha önceki dönemlerde yani geçmiş ümmetler içerisinde nice peygamberlerden harbe dönemler oldu. O peygamberin yanında Rabbine yürekten bağlanmış birçok topluluk da vardı. Yani hem peygamber komuta ediyor hem de onun etrafındaki insanlar yürekten Rabb'a bağlanmış bir topluluk idiler. Onlar فَمَا وَهَنُونَ وَهَنَا düşmediler nedir sevgili peygamberimiz, onu kendisi bizzat tarif etmiş. Hübbü dünya ve kerahiyyetül mevt demiş. Dünya sevgisi, ölüm korkusu. Buna düşmediler diyor. Neden? Dünyanın geçiciliğini, dünyanın imtihan salonu olduğunu, asıl mükafatın ahirette olacağını, dünyayı Allah'ın koyduğu kurallar içerisinde idare ederek, küçük bir cennet meydana getirileceğini, Rabbimin takdir ettiğinden başka bir şeyin gerçekleşmeyeceğine inanan insanlar, dünyayı kendine hizmet ettirir, kendisi dünyaya hizmet etmez dünyayı güzelleştirmek Allah'ın koyduğu kurallarla olur. Bir, ölüm korkusu gelmez yüreklerine. Neden? E, ecel tayin edilmiş. Rabbim tarafından. Bizim bunda hiçbir dahlimiz yok. Öyleyse, gelirse gözün başın üstüne. Rabbime beni bir an önce götürür. İnancıyla hareket edenler ölümden korkmazlar. Ve ma ve fema vehenülüma isabet emfisebili Allah yolunda kendilerine isabet edenler nedeniyle vehne düşmezler. Ve ma zayıf zafiyet göstermezler. Ve mestekanu aziyet içerisine girmezler kendilerini aşağılanmış hissetmezler, miskinlik göstermezler. Vallahi Yühip bu sabirin Allah sabredenleri sever diyor. Bakara suresinde geçmişti. Em hasibtum antedul cennet ve lemma yetkun mthalul illazina min qablikum masetum ibaasay wa hatta yavuul Ressul Geçmiş toplumlarda peygamberler ve ona iman etmiş insanlar öyle sıkıntılara düştüler ki daraldılar ve bunaldılar. Ya Rabbi yardımın nerede diye bağırdılar. Rabbim diyor ki ela inna nasrullahi Allah'ın yardımı yakındır. Biz kul olarak Rabbimizin bize verdiği bütün imkanları kullandıktan sonra biz kendi gücümüzü sıfırlarsak Rabbimiz bizim samimiyetimizi ortaya koyduğumuzu görür ve bilir. Zaten ezelden biliyor. O zaman yardımını da gönderiyor. Zaten bizim imkanlarımız da onun tarafından verilen imkanlardır. O Nebi ve Ribbiyyûn, yani Rabbaniyûn, kendisini doğrudan doğruya Rabbına teslim etmiş, ne emrederse yerine getiriyor, neyi yasaplamışsa ondan uzak duran bu insanlar ve makane qaluhum illa enqalu Rabbena ogfir lana dunubana ve israfena fi amrina vasabbit aqdamana vamnsurna ala alqawmil kafirin diyorlar. Onlar kendilerine isabet eden iyi veya kötü her durumda diyorlar ki Allah'ım Rabbimiz bizim günahlarımızı affet. İşlerinizde yaptığımız israfı da affet. Haddi aşabiliriz. Dostlukta haddi aşabiliriz. Düşmanlıkta haddi aşabiliriz. Adalette haddi aşabiliriz. Eksik yapmak da haddi aşmaktır. Fazla yapmak da haddi aşmaktır. Biz bütün bunlarda haddi aşabiliriz. Eğer aşmışsak bizi affet. Ayaklarımızı sabit kıl. Dinin üzerinde ayaklarımızı sabit kıl. Düşman karşısında ayaklarımızı sabit kıl. Yaptığımız doğru işlerde ayaklarımızı sabit kıl. Ve enzur na'el kavmil kafirin Kafirlere karşı bize yardım et. Ya Rabbi diyorlar. Tabi onlardan haber verirken bizi de uyarmış oluyor Rabbim. Biz de aynısını söyleyeceğiz. Şu anda bir harp var. Dünya üzerinde İnkarcılarla iman eden mümin Müslümanların bir savaşı var. Her cephede var. Yani fiili olarak sıcak harp dediğimiz silahlı harpler yapılırken, siyasi harpler yapılırken, bilimsel harpler, beyin yıkamalar, insanların yüreklerindeki imanı çalabilmek için bilimi de kullanarak harp devam ediyor. Ve biz bu esnada üzerimize düşeni yapacağız ''Ya Rabbi iman üzerinde bizim kalplerimizi sabit kıl, düşmana karşı ayaklarımızı kaydırma ve bize yardım et ya Rabbi.'' diye Rabbimize yalvaracağız. Ama hani akşama kadar bedenimiz ve malımız ve bir ilimimizle savaşımızı devam ettirirken, barışımızı devam ettirirken, Yatmadan önce Bakara suresinin son ayetlerini okuyor. En mevlana fensurna alel kavmi'l kafirin. Sensin bizim Mevlamız. Bizi düşmanlara karşı galip getir ya Rabbi. Sen bize yardım et ya Rabbi diyerek yatağımıza uzanıyoruz. Fâtâhumu Allâhu sevâbe'd-dünyâ ve husne sevâbil âhireh. Vallâhu yuhibbu'l-muhsinîn. Allah o peygambere ve onun yanındaki Rabbani'lere, rabbâniyuna yani kendini Rabbine teslim etmiş insanlara dünyanın güzelliklerini verdi. Ahiretin de sevabının en güzellerini ona onlara lütfetti. Allah Muhsinin'i sever. Muhsinin ihsan kelimesinden türetilmiş. İhsan da sevgili peygamberimiz çok güzel tarif etmiş. En te'abud Allaheke enneke in fe'in lemtekün terahu fe'innehu yara Allah'ı görür gibi Allah'a Kulluk yapmandır. Her ne kadar sen onu görmesen de o seni görüyor diyor. Yapayalnız bir yerde günah işlemek, suç işlemek biraz daha kolay. Bir insan bakıyorsa suç işlemek zorlaşır. İki kişi bakıyorsa iki kat zorlaşır. On kişi bakıyorsa yüz kat zorlaşır. Yedi milyar insanı yaradan Allah Celle Celalüh bizi her yerde görüyor. Öyleyse kimseye karşı, kendimize karşı, kimseye karşı suç işlememeye dikkat edeceğiz. Bir, ihsan bir başkasına yaptığımız iyiliklerdir. Hep iyilik yapacağız. İhsan, yapılan her işi en güzel şekliyle en sevimli en estetik şekilde yapmanın da adıdır. Allah ihsan sahiplerini sever diyor Allah Celle Ya eyyühellezine amenu. Hepimize diyor. Ey iman edenler! İn tudî'u lezîne keferû يَرُدُّكُمْ عَلَىٰ اَعْقَابِكُمْ فَتَنْغَلِبُوا خَاسِر۪ينَ Âli Imran Suresinin 149. ayet-i kerimesi. Evinizdeki bir tefsirden okuyun. Yoksa bir tefsir alın. Tavsiye ederim şifa tefsirini alın. Ve bu ayet-i kerimenin tefsirini bir okuyun. Rabbim diyor ki, ey iman edenler, eğer kafirlere itaat ederseniz, sizi gerisin geriye, gavurluğa çevirirler. Ve husran içerisinde kalırsınız. Husranın, pişmanlığın içine atılıverirsiniz. Bu dünyada da, Hüsran, ahirette de hüsrandır. Bu dünyada hüsran ne? Şu andaki kafirlerin parası bol, elektrikleri hiç kesilmez, buzdolaplarının elektriği kesilmez, 365 gün devam eder, suları hiç kesilmez, şıkır şıkır akar. Keşke bizimki de öyle olsun. Ama kafirlik, Kızını aileden koparmış, oğlunu aileden koparmış, insanlıktan çıkarmış. Oğlu bir oğlanla evlenmiş, kızı bir kızla evlenmiş. Şehrin en saygın belediye başkanı, kendisi gibi bir erkekle evli ve toplantılara öyle katılıyor. Türkiye'ye de geldi, resmi olarak eşini de beraberinde getirdi. Böyle bir husran hayatı yaşıyorlar. Sevdiklerinden dolayı değil, halklarına hakim olamadıklarından dolayı suç işleyeceklerine kanunlaştıralım. Suç işleyip içeriye atacak olurlarsa şehirde içeri hapse atılmadık adam kalmayacağından kanuniyleştirelim. ''Yaptıklarının çok kötü bir şey olduğunu bildiklerinden şimdi İslam ülkelerine de dayatıyorlar. Siz de bu kanunları çıkarın. Çünkü yüzümüz kızarıyor sizi görünce.'' diyorlar. Hırsızlar kendi aralarında çok şen ve şakrak sohbetler yaparlarmış. En iyi, saygın, en saygın hırsız, en çok hırsızlık yapan, en zor işleri başaranmış. Onlar hırsızlık yapmayan bir adamı gördüklerinde rahatsız olurlarmış. Velillahü mevla'kun. Sizin mevlanız Allah Celle Celaluh'tir. Avrupa Birliği değil. Amerika değil. Rusya değil, Çin değil sizin mevlanız. Size bir nefes veremiyorlar bir buğday yapamıyorlar. İpek böceğinin yaptığını yapamıyorlar. Sizin Mevlanız, sizin saçınızı bitiren, kalbinizi şu anda beni dinlerken çalıştırıveren, saçınızın ihtiyacını, saça göre, tırnağınızın ihtiyacını, tırnara göre, buğday tanesinden, domatesten alıp, oraya gönderiveren Allah Celle Celaluhu. وَهُوَ خَيْرٌ نَاسِر۪ينَ O, yardım edenlerin en hayırlısıdır, diyor. Neden? Biz kendi vücutumuzdan bilin. saçımızın yardımını yapıyor, tırnağımızın yardımını yapıyor o. En kılcal damarlarınıza ihtiyacı olanı gönderen o. Oradan bilin ki, her halükarda, sosyal ve siyasal hayatınızda da Size yardım göndereceği olan odur. Yardımlardan birini anlatıyor. Senül gîfî gülûbillezîne keferur rûbe. Biz kafirlerin yüreklerine korku salarız. Diyor. Neden dolayı? Bima eşreku billahi mâlem yünezzil bihi Onlar Allah'a ortak koşuyorlar. O ortak koştukları putlar konusunda hiçbir delilleri de yok. Allah öyle bir delille de indirmedi. Yani bu benim ortağımdır demedi. Benim emrime karşı, yasağıma karşı şu adamların emir ve yasağını da tutabilirsiniz. Atalarınızın da yolundan gidebilirsiniz demedi. Müşrik olmaların nedeniyle yüreklerine Allah sevgisinin yanında putların sevgisini de koyan bu adamlar yüreklerini ikiye parçadılar, parçaladılar. Bunun üzerine Rabbim biz onların yüreklerine korku salarız diyor. E olur mu? E olur. Günümüzde. Kafirlere karşı direnen dünya genelinde direnen Müslümanlara sayısı bir avuç olmasına rağmen adamlar yataklarında rahat uyuyamaz hale geliyorlar. Halbuki gök yüzünü, yer yüzünü, sınırlarını e, hani e, elektronik aletlerle döşediler. Havadan sineğin girdiğini görürüz demelerine rağmen rahat uyuyamıyorlar. Neden? Yaptıkları suçlar nedeniyle. ve Onların varacağı yer cehennemdir. Sığınakları cehennemdir, ateştir yani. Ve bi semet ve zalimin. Zalimlerin ''Varacağı, duracağı cehennem ne kötü yerdir.'' diyor Allah Teala Celaluhu. ''Ve le gassalemekumullahu va'devu iz tehussunevun biiznihi hatta izâ feşiltüm ve tenazi'atüm fil emri ve asaytüm min ba'di mâ erâkum ma tu'ibbûn.'' Allah size olan vaadini yerine getirdi. Allah'ın izniyle siz onları öldürdünüz ve mağlup ettiniz buhutta. Derken siz dağılmaya başladınız. Birbirinize çekişmeye başladınız. Peygamberin emrine karşı geldiniz. Neden? Sevdiğiniz şeyleri görür verince. Hani Okçular tepesine sevgili peygamberimiz şuraya duracaksınız, benden emir gelmeden buradan ayrılmayacaksınız. Harbi kazansak da benden emir gelmeden ayrılmayacaksınız. Kaybetsek de benden emir gelmeden ayrılmayacaksınız demesine rağmen Müslümanlar harbi kazanmışlar birinci planda. Okçu tepesindekiler, arkadaşlar durmamıza ne gerek var? Hak kazanılmıştır, gidelim peygamberimizin yanına. Ganimetleri toplayalım. Bir kısmı hayır, peygamberimizden ikinci bir emir gelinceye kadar dağılmayacağız. Aralarında çekişmeye başlamışlar. Sevdiklerini görünce diyor, dünya, ganimetler. Zaten hep kaybetmemizin sebebi bu. İçimizden mücahitlerden on tanesi yolda yürürken birine diyorlar ki gel buraya sana yüksek bir makam. Bizimkisi şeytan ona yardım ediyor. Bu makama gelecek olursan daha çok büyük İslami hizmetler yaparsın. Öbürüne diyorlar ki sana bir dünyalık veriyoruz. Köşeyi vereceksin. Derken o da o tarafa doğru meyil ediver. İşte okçular tepesi hala devam ediyor. Günümüzde de devam ediyor. O da öylesine şeytani fikirleri ibadetmiş gibi ortaya koyuyor ki, hocam malsız mülksüz oluyor. Sevgili peygamberimizin yanındakiler, malsız mülksüz insanların çoğunlukta idi. Bilal, ı Habeşi gibi, Ammar gibi, Suheyb-i Rumi gibi malsız mülksüz insanlar daha fazla idi. Mal olanlar da vardı. Hazreti Ebu Bekir gibi. Minkum men dünya ve minkum men yuridu Bir kısmınız dünyalı istiyor, bir kısmınız ahireti istiyordu. Sümme sarafekum anhum liyepteliyekum. Sizi imtihan için Allah Celle Celaluhu sizi onlardan ayırdı. Ve elbette affa ankun. Ama Allah sizi yine da affetti. Vallahu zulfadli'n alel Allah müminler üzerinde lütuf sahibidir diyor. İz tus aidu ve la telvuna ala ve merresul yadukum fi uhraku Medine'ye doğru kaçıyor veyahut dağının tepesine doğru yükseliyordunuz. Geriye bakmıyordunuz. Peygamber arkanızdan sizi çağırıyordu. Kaçanlar için. Kaçanların çoğunluğu gerçekte iman etmemiş ama İslam devletinin nimetlerinden yararlanayım diye Müslümanca görünen insanlar, münafıklar bir de herhalde harbi kaybettik diye kaçan Müslümanlar, gerçekten sahabi olan Müslüman insanlardan da az da olsa kaçan olmuş. Fe ezabekum ramen bi rammin likela tahzenu ala ma ve la tahzanu ala ma Elde ettiklerinize sevinmeyesiniz, kaybettiklerinize üzülmeyesiniz diye Allah gönüllerinize keder üstüne keder verdi. Allahu Khabeer onu bilmeye Allah yaptıklarınızdan haberlardır. Sıra anlalarken, sonra Allahın biraz daha ilerideki bir yerde, Allahın biraz daha ilerideki bir yerde, Allahın biraz daha ilerideki bir yerde, Allahın biraz daha ilerideki Beraber ölürüz ya Resulallah. Seni bırakmayız onlara diyenlere Rabbim bir uyku vermiş. Uykusuzluk daha kötüdür. Sabaha kadar uykusuz kalırsanız sabahleyin kılıç kaldırmaya dermanınız olmaz. Sabah namazına kadar çok rahat bir şekilde uyumuşlar. Bir kısmı ise kendi derdine düşmüş. Allah hakkında yanlış kanaatlere varıyor. Yazın nune billahi gayral hakku zannel cahiliye. Cahiliyet dönemi inançları depreşmiş ve şöyle diyorlar. Ya bu helle namin el min şeyin. Kulni kul innel emre lillah. Ya bu işlerde bizim fikrimize bir müracaat edilmeyecek mi? Biz kararlarımızı bildirmeyecek miyiz? Bize niye sorulmuyor? Ne olacak bu durum? Rabbim de diyor ki her iş Allah'a aittir. Yukhfunu fi enfusihim ma la yubdunalek. İçlerindekini gizliyorlar, sana açıklamıyorlar. Yequlun leukan lena min el-emri şey'en maqtilna habuna. Eğer bizim dediğimiz olsaydı burada ölmezdik, öldürülmezdik. Kur onlara söyle. Lev fi buyutikum buraya çok dikkat edin. Eğer evinizde olsaydınız, eceliniz de gelmiş olsaydı, ecelinizin yeri de filan yer olsaydı, <gülüyor> Lebarazaladinaküti ba alihumulqatlulilamezajayim. O bulunduğu yerden kalkar, ecelinin geldiği yere kadar gider ve orada ölürdü diyor. Bakınız günlük hayatımızda bunu çokça görürüz biz. Ya yanımızda oturuyordu. Birden kalktı gitti, neden gittiğini de söylemedi, aşağıya inmiş yolun karşısına geçerken trafik kazasına uğramış ve ölmüş. Çoktur bu hayatımızda bizim. Eceli gelen ecelinin geldiği yere kendi ayaklarıyla gider diyor Rabbim. Ve liyabteli Allah mafi ciddur küm ve liyumahsa mafi gulubiküm. geçeni imtihan etmeden, katlarımızda olanları ortaya çıkarmadan, çıkarmak için Allah Celle Celal bunları yapıyor. Vallahu alim bi zati Allah gönüllerden geçeni bilmektedir diyor Allah Celle Celal. Biz ecelin Rabbimiz tarafından takdir edildiğini bir an ileri ve geri alınmayacağını bilirsek ölümden korkmayız. Rızık konusunda <gülüyor> <gülüyor> Biz taksim ettik dedikten sonra çalışmaya devam ederiz. Kazanırsak sevinmeyiz, kaybedersek üzülmeyiz. Çalışmanın sevabıyla övünürüz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün, bütün günleriniz hayırlı olsun. Mekanınız cennet olsun. Allah haklılıktan ayrılmasın. İmanla bu dünyadan ahirete göçmeyi nasip eylesin. İki dünyamız güzel olsun.